ve yassirli emri vahlu l-uqudeten bin lisani yabqahu qavli rabbi zidni ilman ve fahma ve elhaqni bis salihin bismillahhi la yadurru ma'asmihi şey'un fil ardi vela fil semâ ve huve s-semî'ul alim muhterem kardeşlerim dersimiz helal kazanç ve ardından vakit kalırsa teravih namazıyla ilgili bilgiler vermek inşallah teala. Değerli kardeşlerim, insanoğlu ahirete intikal ettikten sonra ömrünü nasıl tükettiği, kendisine verilen malların hangi yolda harcandığıyla ilgili yine Allah'a karşı görevlerini ifa edip etmediğiyle ilgili sorularla karşı karşıya kalacak. Bu sorulara Allahu Teala en güzel cevapları vermeyi cümlemize nasip eylesin. İnsanoğlu elbette kendisi için yaratılan Kainat içerisinde Kendisine sunulan Nimetlerden Helal yoldan istifade etmelidir Yüce Allah Helal yoldan istifade etmemizi buyuruyor Nimetlerini helal yoldan tüketmemizi Emir buyuruyor Zina haram bunun yanında evlilik helal. Nikah helal. İçki haram. Bunun yanında meyve suları helal. Bir başkasının hakkını, hukukunu çiğnemek, hakkını yemek haram. Kişinin kendi alın terini yemesi helal. Dolayısıyla insanın Yediği içtiği kendi alın teri olmalı Kendi çalıştığının karşılığı olmalı Ve Çalıştığı alanlar da Helal alanlar olmalı Örneğin içki satarak Para kazanan bir insanın kazancı haramdır Uyuşturucu, esrar, eroin Buna benzer kötü maddeler, haram maddeler Satan Veya ölü eti. İşte ölmüş hayvanın etini satan veya Allah adına kesilmeyen, kesilmemiş olan, Allah adı anılmadan kesilmiş olan hayvanların etlerini satmak gibi. Bu yollardan rızık kazanması değerli kardeşlerim haramdır. Haram olduğu için Yarın ad ilahi de bunun hesabını verecektir. Ve bunun hesabı bazen azap olacaktır, cehennem ateşi olacaktır. Allah cümlemizi muhafaza buyursun değerli kardeşlerim. İkinci bir mesele, değerli kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin teravih namazı nasıl idi? onu anlatmaya çalışacağım inşallah peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescidinde teravih namazı kılarken tek başına yani yastıdan belli bir zaman sonra cemaat dağılmaya durduktan sonra kendisi kalkıp teravih namazı kılmıştır ramazan ayında bunu gören, peygamberimizi gören sahabelerden bazıları onun arkasına saf olmuşlardır. Peygamberimiz onların arka, kendi arkasında saf olduklarını görünce imam olmaya niyet etmiş ve iki gece, iki akşam bu şekilde teravih namazlarını eda etmişler. Beraberce. Ancak ikinci akşamda aynı şekilde peygamberimiz aslında cemaatle kılmaya niyet etmeden mescidinde namaza dur, durmuş iken bir de bakar ki arkasında saf saf cemaat olmuş. Onları tabii fark edince imamlığa niyet eder ve bu şekilde cemaatle namaz kılınmış olur. Üçüncü gece cemaat çoğalır çünkü diğer sahabeler de olayı duyarlar. Ancak üçüncü gece peygamberimiz yastığı kıldırdıktan sonra evine gider. Evinden bir daha çıkmaz. Sahabe Mescidi Nebebi'de peygamberimizi bekler durur. Ancak peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Çıkmaz. İmamlık yapmaz. Cemaatle teravih namazını eda etmez. Evde eda eder. Kendi odasında. Daha sonra sahabeye bir gün sonra der ki ben neden çıkmadım sizin yanınıza biliyor musunuz? Hayır. Derler. Ben sizin yanınıza teravih namazı Fars kılınır diye çıkmadım. Teravih namazı belki Fars kılınır diye çıkmadım çünkü eğer çıkmış olsaydım Allahü Teala belki Teravih namazını bu ümmete Fars kılardı ve bu da sizin yapamayacağınız, üstesinden gelemeyeceğiniz bir iş oldu. Çıkmadım o yüzden diyor. Ya yani ümmetine olan şefkatinden, merhametinden dolayı. Şimdi daha sonra peki teravih namazı nasıl oldu da cemaatle kılmaya başlandı? Değerli kardeşlerim bu olayın akabinde herkes teravihi tabi camide kılmaya veya evinde kılmaya başladı. Ardından <gülüyor> peygamberimiz vefat edince bu durum devam etti camide. Ancak bir kısım insan caminin sol tarafında, bir kısım insan caminin sağ tarafında, arkasında, önünde böyle. Grup grup insanlar cemaate durmuşlar. Yani nasıl oluyor? Biri şimdi bunu belki biz alışkın değiliz ama camide biri namaz kıldığı zaman diğer sahabe hemen onun geliyor <gülüyor> arkasında duruyor. Çünkü fert fert tek tek namaz kılma alışkanlığı yok. Yani biri namaz kıldığı zaman arkasından diğer Sahabi gelir, namaza dur, durur, durar. Diğeri de onu fark ettiği zaman sesli, e, tekbirleri sesi getirmeye başlar, imamlık yapmaya başlar. Böyle olunca, camide değişik cemaatler meydana geldi. Orada burada farklı okuyuşlar, gruplar. Hz. Ömer bu durumu görünce, hoşlanmadı. Dedi ki, bu hoş bir şey değil. Biz, madem ki Allah'ın Resulü farz kılınmasından korktuğu için yanımıza gelmedi, kılmadı bu namazı cemaatle ama demek ki arzu etti demek ki bir, iki defa da kıldırdı, o zaman ben de bunları toparlayayım Hz. Ömer hilafeti döneminde bu şeyi camideki farklı grupları bir imam arkasında topladı. Bir kişi de imamlık yaptırdı. Herkes o kişinin arkasında saf oldu. 3-4 cemaat, 5-6 cemaat varken ne oldu? Bir cemaat oldu. Tek imam oldu. 3-4 imam varken bir imam oldu. O gündür, bugündür teravih namazları camilerde cemaatle kılmaya devam edilmiştir. Devam, devam, devam olarak kılınmıştır değerli kardeşlerim. Şimdi peki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kılmış olduğu teravih namazı nasıldı? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem teravih namazlarını gayet uzun kılmıştır. Secdesini, rüküsünü, kıyamını, kıraatını, okuyuşunu gayet Uzun yapmıştır. Hz. Ayşe ki onun eşlerinden bize rivayet etmiş olduğu haber vermiş olduğu peygamberimizin o fiilinde diyor ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir dört rekat teravvi kılardı ki Onun uzunluğunu bana sormayın. Onun kıyamının, ayakta duruşu, uzunluğunu bana sormayın. Anlatamam. De. Onun rükûsünün uzunluğunu bana sormayın. Size anlatamam. Onun secdesinin uzunluğunu bana sormayın. Size anlatamam. Çok uzun. Aynı zamanda derdi onun namazdaki huzurunu, namazdaki Aşkını, huşusunu, şuurunu, o güzelliği, o severek bu işi canı gönülden arzu ederek yapışını ve namazından haz alışını, lezzet alışını size anlatamam. O kadar lezzet alırdı ki, o kadar haz alırdı ki, anlatamam dedi. Çok uzun kılar Değerli kardeşlerim. Teravih namazlarına benzeyen namazlarda peygamberimiz öyle uzatmıştır ki ayakları uyuşuncaya kadar namaz kılmıştır. Ayakta kalmıştır. Bazen secdeye gitmiştir. Hazreti Ayşe der ki: "Secdeye gitti öldü zannettim." Yani hiç kalkmaz secde. Ya öldüm acaba? Dakikalarca. Dakikalarca secdede. Bu şekilde. Peygamberimiz kılıyor teravih namazlarını, işte teheccüd namazlarını, kıyam namazlarını. Sahabeden de aynı şekilde rivayetler var. Camide namaz kılarken o kadar uzun oluyormuş ki imamın okuyuşu bazı yaşlı cemaat duvar tarafı seçermişler. Yani duvar tarafı. Yani yaslanayım duvarı da en azından yıkılmayayım. Duvardan destek alayım diye duvarlara yaslanarak bazı yaşlı sahabeler namazlarını kılarlarmış değerli kardeşlerim. Sahabenin kılmış olduğu namaz bu. Peygamberimizin kılmış olduğu teravih namazı bu. Peygamberimiz yatsıdan sonra teravih namazını kılmış. Bir de gece saat, işte gece yarısından sonra da kıyam namazı kılmış. Ayrıca. Peygamberimizin kılmış olduğu Teravih namazının rekat adedi e, en sahi rivayete göre 8. Teravih namazının bazı rivayetlerde 20 rekat, bazı rivayetlerde 40 rekat, bazı rivayetlerde 36 rekat gibi rakamlarda olduğu değerli kardeşlerim bize ulaşan rivayetler arasındadır. Peygamberimiz sadece teravih namazıyla kalmamış, bir de kıyam namazı kılmıştır dedik. Kıyam namazı. Kıyam namazı nedir? Bizim teheccüd diye dediğimiz, isimlendirdiğimiz namazdır. Ne zaman kılınır? Gece yarısı olduktan sonra, gece yarısı geçtikten sonra kılınır. Peygamberimiz özellikle Ramazan'ın son 10 gününde gecenin çoğunu kıyam namazıyla geçirmiştir. Yani teravikten sonra bir de kıyam. Bir konuları tabii ki bize tuhaf gelebilir. Ya bu kadar nasıl uzun kıldılar falan. Ancak değerli kardeşlerim zaman geçti. Dereler çok su götürdü. Aşınarak dini duygular, dini heves, heyecan, ibadet, aşkı, İnsanın ahirete yönelik e, yatırımı gün geçtikçe azaldı, hevesler tükendi, azim kalmadı derken ne oldu? Bazı ülkelerde cemaatle kılınan e, teravih namazı çok hızlı hale geldi. aşır hızlı hale geldi. Öyle oldu ki Diyanet İşleri Başkanlığı bile imamlara tamim göndererek bundan 3-4 sene önce teravih namazlarını tadili erkana uyarak kılın. Kılmalısınız. Yavaş kılın. Kıraatınızı düzgün yapın. Harflerin hakkını, mahrecin, mahreçlerinin hakkını verin. Secde-i rükü de usulüne uygun yapın. En azından bir cemaat üç defa subhane rabbi ala demek istiyorsa secdede rahatlıkla bunu desin. Bunlar Diyanet'in de tavsiyesidir. Ancak işte çok eksiklerimiz var bu konuda. Çok eksiklerimiz var. Hızlandırdık bu işi çok. Bir an önce dışarı çıkıp hemen arkadaşlarımızla konuşmak istiyoruz, çay içmek istiyoruz vesaire Ama değerli kardeşlerim, ahiret Bizim ahretimiz, Bu sevaplar bizim sevabımız. Bu cennet inşallah bizim cennetimiz. Kendimizi cennete layık edebilmek için, olgunlaştırabilmek için biraz gayret sarf etmemiz lazım. Biraz azimli olmamız lazım. Biraz terlememiz lazım. Biraz sabırlı olmamız lazım. Efendim, oluyor ki bazı kişiler falan yerde hızlı kıldırılıyor diye oraya gidiyor. Yangından mal kaçırır gibi e, kılanlar var. Onların peşine bakıyorsun çok cemaat oluyor. E, olmaz. Ya biz ibadetle, bu ibadetimizle Yüce Rabbimizin rızalığını kazanmak Zekli, istiyoruz. Diyoruz. diyoruz ki Ya Rabbi işte benim secde, işte benim rükûm, işte benim namazım. Bak ah, ne güzel. Ama Allah da şunu diyebilir ki kulum sen hırsızsın hırsız. Bunu sen kıyamından çaldın, bunun kıraatından çaldın, bunun rüküsünden çaldın, bunun secdesinden çaldın, bir de bana mı ediyorsun? Öyle insanlar var ki, olacak ki ahirette namaz yüzlerine bir paçavra gibi savrulacak, kabul edilmeyecek. O yüzden hakkını vermek lazım. Bu işi severek yapmak lazım. Kimse bizi zorlamıyor. Şimdi biz farz namazdan sonra nafile bir ibadet yapacağız. Kimse bu nafile ibadetini zorlamıyor. Severek geliyoruz. Öyleyse bunun hakkını verelim ki ahirette anımız ak olsun. Allah'a sunmuş olduğumuz bu namazımız yüzümüzü güldürsün. Yüzümüze bir ayıp olarak, bir eksik bir hırsız malı olarak bir paçavra olarak yüzümüze vurulmasın değerli kardeşler. Bunların farkında olalım. Bunları yapalım. Tadili erkanlara uyalım. Birçok imam efendi cemaatin baskısından dolayı hızlı kılıyor. Ha, söyleyeyim. Niye? Namaz bitiyor. Hoca bugün çok uzattın ha. Kırdın ayaklarımızı. Zorun neydi? Diye hocayı sıkıştırıyorlar. Hoca da diyor ki tamam. Bazen ben bir namaz kıldırıyorum mesela. Cemaatten iki üç kişi baskı yapıyor hocaya. Bir daha kıldırma. Çok uzattın. Yavaş kıldırıyor. Tamam müftüle kadar şikayet diyorlar. <gülüyor> Kulaklarına geldi. Fena hocaya bir yerde. Müftüle kadar şikayet diyorlar. Ama 10 dakika uzattı. Davacıyım. Mahkemeye gideceğim. <gülüyor> ya kardeşim Nein lavazında yapıyorsun ya, 10 dakika uzan diye, yani bu ibadet ya. ibadet 10 dakika kısa olur, 10 dakika uzar. Yani bu ibadet, bu okuduğun şeye göre değişir. Böyle efendim, milim milimine efendim, hocanın en sesine tutmak durmak yanlıştır değerli herkese. Evet, Allah Allahçımızın razı olsun. Allah e, severek makbul olacak olan. Bir teravih, bir e, kıyam namazı kılmayı cümlemize nasip eylesin. Yüce Rabbimiz bizleri ahirette utandırmasın. Şunu da söyleyeyim. E, Yatsı namazı ile teravih namazı arasında hiçbir fark yok. Esasen. Hani biri farz, biri sünnet ama kılınış itibariyle fark yoktur. Rükünleri aynı, farzları aynı, sünnetleri aynı. Önünde durduğumuz Allah, o Allah, aynı Allah takdim et namazımızı takdim ettiğimiz Rabbimiz aynı Rabbimiz. Dolayısıyla niye orada hemen 5. videye takıyoruz? Yasıyı iyi kılıyoruz mesela. Normal, çok normal yası, gayet iyi. Mahreçler iyi, güzel her şey iyi. Tadilatken uymaya çalışıyoruz diyelim ki. Teravih gelince bir şey oluyor. Aa Son son gaz. Bu olmaz. Çünkü yasının Rabbi, teravihin de Rabbidir. Yassı nasıl namazsa teravihten namazdır. Farkıyor. Bunlara dikkat edelim. Bizim bunlar ümmet olarak hatamız. Bunları dile getirmemiz lazım. Bakın size Peygamberimizin kılmış olduğu namazdan bahsettim yani. öyle Saberin kılmış olduğu teravih namazından bahsettim. Eksiklik bizde. Biz bu işi yanlış yaptık. Yani. Son zamanlarda bizim ecdadımız Osmanlılar böyle kılmıyor da Cumhuriyet devrinde bu oldu nasıl olduysa. Ecdadımız böyle kılmıyor. Allah cümlemizden. Eksiğiyle taksiratili namazlarımızı, seyamlarımızı kabul edersin. Ve ahu davana elhamdülillahi Rabbul alemin. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'ine. Fatiha.